Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min amalina Men yehdihillahu fe la mudille ve men yulil felaha lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd. Fe inna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin <Sesan> sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Said tefsir dersimizde Nur Suresi 6. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisini doğru söyleyenlerden olduğuna dair 4 defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir. Yedi, beşinci defa da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Sekiz, kadının kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah'ına yemin ve şahitlik etmesi kendisinden cezayı kaldırır. Dokuz, beşinci defa da eğer doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler. Yani bunlar lian ayetleridir. Lian, lanetleşme demek yani... Ee, erkek karısına zina adında bulunuyor. Dört sefer yani bundan emin, yemin ediyor. Eğer yalan söylüyorsa işte Allah'ın laneti üzerime olsun diye böyle söyler. Kadın da e, bunu kabul etmeyerek e, dört defa yemin eder. Bu yeminle dört sefer yemin etmesiyle böyle bir şey yapmadığına dair ceza kendisinden sakıt olur. Yani zina cezası düşer. Sonra o da laneti okur. Eğer e, yalancıysa lanet benim üzerime olsun diye. Böyle e, bu yani bu ayetin nüzul sebebine dair İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Hilal bin Umeyye radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında karısının Şerik bin Sehma ile zina ettiğini iddia etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya delil getirirsin ya da ceza sırtındadır buyurdu. Yani iftira cezası. Hilal, ey Allah'ın Resulü, bizden birisi hanımının üzerinde bir adam gördüğünde delil aramaya mı gidecek? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya delil ya da sırtında ceza buyurmaya devam etti. Hilal, seni hak ile gönderene yemin olsun ki ben muhakkak doğru söylüyorum. Muhakkak Allah benim sırtımı cezadan kurtaracak olanı indirecektir. Yani bunun hakkında ayet indirecektir dedi. Cibril indi ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme eşlerine zina isnat edip de işte bu Nur 6-9. ayetler e, bu ayetleri indirdi. Kocası doğrulardan ise kısmına gelince kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldı. Hilalin karısına haber gönderdi. Hilal geldi ve şahitlik etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah biliyor ki ikinizden birisi yalancıdır. Yani ikisi de yemin ediyor. Biri yaptı diyor, biri yapmadım diyor. İçinizden tevbeden yok mu? Diyordu. Yani ikinizden birisi yalan söylüyor, biriniz tevbe etsin. Sonra kadın kalktı ve şahitlik etti. Beşinciye geldiğinde onu durdurdular ve muhakkak bu beşinci şehadet azabı vacip kılıcıdır dediler. Yani eğer yalan söylüyorsan e, azaba uğrarsın. İbn-i Abbas radiyalanma dedi ki kadın döndü ve duramadı. Biz şehadetlerden vazgeçip döneceğini sandık. Sonra kavmimi diğer günlerde rüsvayı etmeyeceğim dedi. Yani benim yüzümden rezil olmayacaklar dedi ve beşinci şehadeti yaptı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu gözetleyin. Eğer göz kapakları siyah, kalçaları dolgun, baldırları büyük bir çocuk dünyaya getirirse bu Şerik bin Sehman'ındır buyurdu. Kadın bu vasıfları haiz bir çocuk doğurunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şayet Allah'ın kitabından geçenler olmasaydı bu kadına farklı bir şekilde davranırdım buyurdu. Yani onun zina ettiği ortaya çıktı ama o işte bu yeminleşmeyi yaptığı için ondan o ceza kalktı. Bukhari, Tirmizre, İbn-i rivayet etmiştir bunu. Ebu Riyar'a radıyallahu den, Bu ayetler nazil olduğu zaman Saad bin Ubadi radıyallahu anh, karımı bir adamla görsem dört şahidin gelmesini mi bekleyeceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Saad radıyallahu anh, seni hak ile gönderene yemin olsun ki böyle bir şeyi görsem adamı hemen kılıçla vururdum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ensar, önderinizin ne dediğine bakın. Sa'd pek kıskanç biriymiş. Halbuki ben ondan daha kıskançım. Allah Teala ise benden daha kıskançtır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani e, saat kıskançlığından böyle bir şey yapıyor ama Allah Azze ve Celle emirlerinin uygulanması konusunda daha kıskançtır. Resulü daha kıskançtır. Şimdi e, bu zina suçunu cezalandırma konusunda da Allah daha e, kıskançtır. Fakat onların cezasının nasıl olacağını ayetlerinde bildirmiştir. Yani şayet dört şayet getirmedikçe böyle bir şey yapamaz. Bu Bunu bu şekilde uygulamak, bu emre teslim olmak da Allah'ın kıskançlığını gerektiren bir emir. Yani bir kimse bu emre uymazsa o da Allah'ın gayret sıfatına dokunur. Yani e, Sad Radyaların bu söylediğini hoş bulmuyor yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İbn Ömer radyalarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam hanımını zina ile suçladı ve çocuğun kendisinden olduğunu reddetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ikisine lanetleşmelerini emretti. allah Teala'nın buyurdu gibi onlar da lanetleştiler. Sonra çocuğun kadına ait olmasına hükmetti ve lanetleşenleri birbirinden ayırdı. Yani bu liyan gerçekleştiği zaman o... Gençlerin arası da ayrılıyor. Bunu bu rivayet etmiştir. 10. ayet Ya Allah'ın size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı. İbn-i Abbas radıyallahu anh dedi ki Allah'ın lütfuyla kastedilen İslam'dır. Bu ayetlerden sonra Ayşe radıyallahu anh'a iftira hadisesi, hadisesi ile ilgili ayetler söz konusu. 11. ayet bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, yani iftira edenlerden günah olarak ne işlemişse vardır. Onlardan bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır. Ayşe radiyallahu şöyle anlatıyor. Onlardan bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse, yani en büyük günah yüklenen kimse Abdullah bin Ubey bin Selul'dür. Bunu buhar rivayet etmiştir. İlk uzunca rivayette Ayşe radıyallahu tarafından şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkmak istediği zaman kadınlarının arasında kura çekerdi. Bu da kura çekmenin cevazına bir delildir. Kura kime düşerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte sefere çıkardı. Yapacağı bir gaza için aramızda kura çekti de o da kura bana isabet etti. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıktım. Bu iş hicab ayeti indirildikten sonra oldu. Ben hevdecimin içinde deveye bindiriliyor, gideceğimiz yere onun içinde indiriliyordum. Yani hicab ayeti nazil olduktan sonra olduğu için, yani erkeklerin görmeyeceği şekilde bir cibinlik gibi bir deve üstünde kapalı bir şeyin içerisinde yolculuk ediyordu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazasını bitirip geri döndüğü ve Medine'ye yaklaştığımız zaman bir gece yürüyüşü bildirdi. Yürüyüşü bildirdikleri vakit ben hemen kalktım yürüdüm. Hatta orduyu geçtim. Hacetimi gördüğümde eşyanın yanına yöneldim. Göğsüme dokundum bir de baktım ki Yemen boncuğundan yapılan gerdanlığım kopmuş. Derhal dönerek gerdanlığımı aradım. Onu aramak beni alıkoydu. Benim semerimi yükleyen cemaat herdecimi yüklenmiş ve gitmişler. Benim de içinde olduğumu zannetmişler. O zaman kadınlar hafif idiler. Şişmanlamamışlar, kendilerini et kaplamamıştı. Yiyecek namına ancak bir parça bir şey yiyorlardı. Cemaat hevdeci deveye yüklerken ve kaldırırken ağırlığını yadırgamamışlar. Ben körpe yaşta bir tazeydim. Deveyi sürerek yürümüşler. Ben gerdanlığımı ordu gittikten sonra buldum. Bir de bulundukları yere geldim ki orada ne çağrım var ne cevap veren. Bulunduğum yerime vardım. Zannettim ki cemaat beni arayacak ve yanıma dönecekler. Yerimde otururken uykum geldi ve uyuyakalmışım. Safvan bin Muattal es Sülemi es Zekvani ordunun arkasında mola vermişti. Gecenin sonunda yola çıkmış, benim bulunduğum yerde sabahlamış ve uyuyan bir insan karaltısı görmüş. Hemen yanıma gelmiş ve beni gördüğü vakit tanımış. Hakikaten bana hicap farz kılınmazdan önce beni görüyordu. Beni tanıdığı vakit onun istircağı ile uyandım. Yani innallah ve innâ ileyhi dedi. Ona uyandım ve hemen çarşafımla yüzümü örttüm. Bu ifadede e, hicab emriyle kast edilenin, yüzü örtmeyi içerdiğinin delillerinden ayrıca. ''Vallahi benimle bir kelime konuşmadı. İstircağından başka ondan bir kelime eşitmedim Devesini çöktürdü, ön ayağına bastı, ben de deveye bindim. Ve devemi yederek yola koyuldu. Nihayet orduya öğlen zamanı sıcak bastığında konakladıktan sonra yetiştik. Artık benim hakkımda alçak kişiler diyeceklerini demişlerdi. Bu işin büyük kısmını Abdullah bin Ubey bin Selul üzerine almıştı.'' Ardından Medine'ye geldik. Medine'ye geldiğimiz zaman ben bir ay hasta oldum. Halk iftiracıların sözlerini dil, dile doluyorlarmış. Ben bundan bir şey hissetmiyordum. Yani farkında değildim neler söylendiğinden. Ama hastalığım esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden eskiden rahatsızlandığımda gördüğüm ilgiyi görememek beni şüphelendiriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece içeriye girer, selam verir. Sonra hastanız nasıl oldu derdi. Bu da beni şüphelendirirdi. Ama bir kötülük hissetmezdim. Nihayet iyileştikten sonra dışarı çıktım. Benimle beraber Ummu Mistah ile helaya çıktım. Yalnız geceden geceye çıkardık. Bu hadise helaları evlerimize yakın yapmamızdan önceydi. Daha önceden helalar evlerden uzak yapılırmış demek ki. Hela hususunda adetimiz ilk Arapların adetiydi. Helaları evlerimizin yanında yapmaktan eziyet duyardık. Ben ve Ummu Mistah yürüdük. Bu kadın Ebu Ruhum bin Muttalip. ''Bin Abdümenaf'ın kızıdır. Annesi de Sağır bin Amir'in kızı Ebu Bekret Sıddık'ın teyzesidir. Umu Mistah'ın oğlu Mistah bin Ufase bin Abbaht'tır. Sonra ben ve Binti Ebi Ruh'um hacetimizi gördükten sonra benim evime doğru yöneldik.'' Derken Umu Mistah çarşafına bastı ve Mistah belasını bulsun dedi. Yani kendi oğluna söylüyor bunu. ''Ben kendisine ne fena söyledin. Bedir'de bulunmuş bir adama söyüyor musun?'' dedim. ''Be kadın sen onun ne söylediğini işitmedin mi?'' dedi. Ne söylemiş dedim. Bunun üzerine bana iftiracıların söylediklerini haber verdi ve hastalığın kat kat arttı. Evime döndüğüm vakit yanıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve selam verdi. Sonra hastanız nasıl diye sordu. Bana ebeveynimin yanına gitmeye izin verir misin dedim. O o anda hakkındaki haberi onlardan iyice anlamak istiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana izin verdi. Ben de ebeveynimin yanına gittim. Ve anneme ey anneciğim alem ne konuşuyor dedim. Anne, ey kızcağızım sakin ol. Vallahi pek az güzel kadın vardır ki kendisini seven bir adamla evli olsun, ortakları da bulunsun da onun aleyhinde çok laf etmesinler dedi. <gülüyor> Subhanallah, hakikaten halk bunu söylediler mi dedim. Artık o gece ağladım. Gözümün yaşı dinmeden ve gözüm alıkı girmeden sabahladım. Sonra yine ağlayarak sabahladım. Vahyin arası kesildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ayrılmak hususunda istişarede bulunmak üzere Ali bin Ebi Talib ile Usame bin Zeyd'i çağırdı. Usame bin Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin suçsuzluğunu bildiğini ve onlara karşı beslediği sevgiye işaret ederek Ey Allah'ın Resulü onlar senin ailendir. Biz hayırdan başka bir şey bilmiyoruz dedi. Ali bin Ebi Talib'e gelince o Allah senin başını dara sokmaz. Ondan başka kadınlar çoktur. Cariye'ye sorarsan sana doğruyu söyler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berire'yi çağırarak Ey Berire, Ayşe'den seni şüpheye düşürecek bir şey gördün mü diye sordu. Berire ona, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki ondan kendisini ayıplayacağım hiçbir şey görmedim. Şu kadar var ki o genç yaşta bir tazedir. Ailesine yoğurdu, hamur üzerine uyur da koyun gelip o hamuru yer dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkarak minber üzerine çıktı ve Abdullah bin Ubey bin Selul'den özür almak istedi. Yani özür dilemesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken şunu söyledi. ''Ey Müslümanlar cemaati, ehlibeytim hakkında ezası son dereceyi bulan bir adamdan benim özrümü kim alacak? Vallahi beni ailem hakkında hayırdan başka bir şey ben bilmem. Ailemin yanına da ancak benimle beraber girerdi.'' Bunun üzerine Sa'd bin Muazel Ensari ayağa kalkarak ''Senin özrünü ondan ben alırım Allah'ın Resulü. Şayet kabilesinden kabilesindense boynunu vururuz. Kardeşlerimiz Hazreç'ten ise emir buyurursun, biz de senin emrini yaparız.'' dedi. Ardından Sa'd bin Ubade kalktı. Bu zat Hazreç kabilesinin reisiydi ve iyi bir adam idi. Lakin hamiyet kendisini cahilleştirmişti. Yani e, kavmine olan hassasiyeti e, cahilleştirmişti. Sabi bin Muaz'a hata ettin. Allah'a yemin ederim ki onu öldüremezsin. Öldürmeye Kadir'de değilsin dedi. Arkasından Useyd bin Hudayr kalktı. Bu zat Sa'd bin Muaz'ın amcası oğluydu. Sa'd bin Ubade'ye hata ettin. Allah'a yemin ederim ki onu mutlaka öldürürüz. Sen gerçekten münafıksın. Münafıklar namına mücadele ediyorsun. Yani onları savunuyorsun dedi. Ve iki kabile yani Es ve Hazreç ayaklandılar. Hatta çarpışmaya niyetlendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise minberin üzerinde ayakta duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yatıştırmaya devam etti. Nihayet sustular. O da sustu. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki, ben o gün ağladım, gözyaşım dinmiyor, gözüme uyku girmiyordu. Sonra ertesi gece de ağladım, gözyaşım dinmiyor, gözüme uyku girmiyordu. Annem babam ağlamak cermi parçalayacak sanıyorlardı. Onlar benim yanımda oturuyor, ben de ağlıyorken ensardan bir kadın yanıma girmek için izin istedi. Kendisine izin verdim. Kadın oturup ağlamaya başladı. Biz bu minval üzereyken yanımıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve selam verdi, sonra oturdu. Hakkımda söylenenler söyleneli beri benim yanımda oturmamıştı. Bir ay beklemiş. Benim aklımda kendisine hiçbir şey vahyedilmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu vakit teşehhüt getirdi. Sonra şunu söyledi. Bundan sonra ey Ayşe, hal şu ki senden bana şöyle şöyle yaptığın ulaştı. Eğer suçsuzsan Allah seni beraat ettirecektir. Şayet bir günah işledinse Allah'tan bağışlanma dile. Ona tevbe et. Çünkü kul bir günah itiraf eder de sonra tevbekar olursa Allah'ın tevbesini kabul eder. Ayşe radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirince gözyaşım dindi. Hatta ondan bir damla hissetmez oldum. Babama benim namıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledikleri hakkında cevap ver dedim. Babam vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Bu sefer anneme benim namıma Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap ver dedim. O da vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Bunun üzerine ben genç yaşta bir taze oldum ve Kur'an'dan Pek çok şey bilmediğim halde, vallahi ben iyi anladım ki siz bu söyleneni işitmişsiniz. Hatta kalelerinize yerleşmiş ve ona inanmışsınız. Size ben suçsuzum desem ki Allah suçsuz olduğumu bilir, bu hususta bana inanmadınız. Size bir şey itiraf etsem ki Allah suçsuz olduğumu bilir, beni tasdik edersiniz. Vallahi ben kendimle size verecek misal bulamıyorum. Ancak Yusuf'un babasının dediği gibi benim işim güzel sabırdan ibarettir. Sizin söyledikleriniz üzerine yardım dilenecek Allah'tır dedim. Sonra yan dönerek göşeyime yattım. Halbuki ben vallahi o anda suçsuz olduğumu ve Allah'ın beni beraat ettireceğini biliyordum. Lakin vallahi hakkında okunan vahiy indirileceğini zannetmiyordum. İşte buradaki hakkında okunan vahiy yani tilavet olunan vahiy indirileceğini zannetmiyordum ifadesi de vahiy metlu olur gayri metlu şeklindeki tabirin sahabe indinde maruf olduğunun bir delildir yani tilavet olunan bir vahiy diye Kur'anı kastediyor Ayşe Radyalarına burada yani benim aklımda Kur'an'dan bir ayet okunan bir vahiy, tilavet edilen bir vahiy indirileceğini beklemiyordum. Bunu zannetmiyordum diyor. Yani bunun dışında bir vahiy gelir. Yani diğer kutsi hadisler gibi veya diğer hadisler gibi, Cibril Aleyhisselam'ın haber vermez gibi. Kur'an dışında bir şekilde bildirilir diye zannediyordum. Açık manası. Yani gayrimetlu vahiy bekliyordum ama metlu vahiy geldi. Evet. <gülüyor> Açıklıyor zaten. Ben benim halim kendimce Allah Azze ve Celle'nin hakkında okunan bir şeyle konuşmasından daha aşağıydı. Yani tilavet olunan ayetlerde Kur'an'da okunan bir şey indirmesinden daha sıradan bir şey, daha basit bir şey olarak görüyordum bunu. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uykuda rüya göreceğini, o rüya ile Allah'ın beni beraat ettireceğini umuyordum. Yani uykuda gördüğü vahyin Kur'an'dan ayrı, bir vahiy türü olduğunu ifade ediyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinden ayrılmamış, ev halkından hiçbir kimse dışarı çıkmamıştı. Ki Allah azze ve celle Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indirdi. Kendisini vahiy anında basan şiddet yine bastı. Üzerine indirilen kelamın ağırlığından soğuk günde alnından inciler gibi ter dökülüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy hali açıldığı vakit kendisi gülüyordu. Konuştuğu ilk söz şu oldu. Müjde ey Ayşe Allah seni beraat ettirdi. Bu üzerine annem bana kalk onun yanına git dedi. Ben vallahi onun yanına kalkıp gidemem. Allah'tan başka kimseye de hamdedemem. Benim beraatimi indiren odur dedim. Allah azze ve celle şüphesiz ki iftirayı getirenler sizden bir cemaattir. Nur 11 ayetinden başlayarak 10 ayet indirdi. İşte Allah azze ve celle bu ayetleri benim beraatim hakkında indirmiştir. Bu harbe Müslüman cihat etmişlerdir. Hasan el-Basri dedi ki bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir kavli. Mümin erkekler ve mümine kadınlar için bir iyilik demektir demiştir. Bu kısa ilk hadisesi Ayşe Radiyallahu anh'ın anlattığı bu şekliyle pek çok şeyler içeriyor. ibretler içeriyor. Bunlardan birisi usulle ilgili. Cumhurun kavlinin mesela hüccet olmadığını söylerken bu kıssayı bazen örnek veriyoruz. Mesela Cumhurun kavli hüccet değildir. Allah Azze ve Celle, işte ayetinde, Enam Suresinde, yeryüzündekilerin çoğunu uyacak olursanız sizi saptırırlar. Bu ayet delil getiriyoruz. Diyor ki, orada yeryüzündekilerin çoğunluğuna kastedilen kafirlerin çoğunluğu, sen bunu müminlerin, imamlarının cumhur hakkında nasıl getiriyorsun diyorlar. Biz de diyoruz ki, vaka, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı, Peygamber aleyhisselatü vesselam hayattayken ashab arasında çoğunluk bu söylentilere kapılmış gitmişti. Yani en hayırlı insanlar, bu ümmetin en hayırlar sahabeler. Onların çoğunluğu bir yanlıştaydı yani. Çoğunluk yanlış yapıyordu. Münafı birisi iftira atmış, diğerleri de bu iftiraya uyarak dillerine dolamışlardı bu olayı. Hatta iş öyle ki Ali radiyallahu anh'a danıştığında işte aktardık. Sana kadın mı yok yani başkasıyla da evlenebilirsin diye akıl vermişti Ali Radiyalan. Ali Radyılan gibi basiret sahip bir alim bile bu meselede şaşırmıştı. Usul açısından bu. Diğer taraftan e, işaret etmemiz gereken önemli bir açısı da, yani çok kısa şeyler vardı, ibret alınacak bölümleri vardı. E, Akidevi meneci açıdan e, dikkat etmemiz, dikkat çekmemiz gereken husus. Hatta bir tane daha var, o da şu. Mesela Saad bin Ubâde'ye e, Seyyid bin Hudayr radıyallahu sen münafıksın diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da bir şey demiyor ona. Saad bin Ubâde münafık değil. Ama burada münafıklara arka çıktığı için bu sahabe onu e, sen hata ettin ve sen münafıksın çünkü sen münafıkları savunuyorsun, onların adına mücadele ediyorsun dedi. Ona münafık dedi. Burada da nifak ameli ortaya koyan kimseye münafık dendiğinde bunun tekfir olmadığı, tekfir başka bir şey. Yani tekfir başka, nifak ithamı başka. Bunun delillerindendir bu. Diğer bir açısı olayın ile alakalı. Şimdi bu hadisede Eus ve Hazreç karşı karşıya gelecek yani kimin yüzünden Abdullah bin Ubay bin Selul yüzünden. Yani bir taraf Abdullah bin Ubay bin tarafında savaşacak, harp edecek. O hale gelmiş. İki kabile birbirine savaşacak. Burada tekfiri gerektiren bir durum yok. O açıdan mesela şu an tekfircilerin yaklaşımlarında şu var. Mesela adam işte bizim tekfir ettiğimiz yöneticinin safında savaşıyor onun askeri. Tağut'un askeri olmuş oluyor. Dolayısıyla bu askerlerin hepsi kafirdir diyor. Niye? Çünkü onun askeri diyor. Tağut'un yolunda savaşıyor diyor. Tağut diye onu tayin ediyor. Şimdi bu, bu kimseler münafık namına mücadele etmiş oluyor. Yani askerler. Yani biz münafık diyoruz bu yöneticilere. Allah'ın indirinden başkasıyla yöneten e, kimselere. E, Münafık'ın safında savaşmış oluyor. Bu tekfiri gerektirir mi? Tekfiri gerektirseydi şu kabilenin tamamı Allah Resul tarafından tekfir edilmesi gerekirdi ve burada savaş çıkmaz gerekirdi. Yani münafıklık yapmış, hakkında ayet inmiş. Onu, buna rağmen onun arkasında olan kimseler var. Yani kabile hamiyeti sarmış. E, büyük bir sahabe bir de yani büyük sahabeler var bunların arasında. O anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam farklı bir hükümde bulunabilirdi. Yani kanlar dökülebilirdi. Yani diretse, ses çıkarmadı burada. O durumun yatışmasını bekledi. Bazı rivayetlerde şu e, ziyadeler var. Allah'ın İbn-i Kesir'in elbidayesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu rivayetleri toplamış bir arada zikrediyor. Oradaki ziyadelerden birinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer bin Hattab radiyallahu diyor ki, bu İfk artık yatıştıktan sonra, yani şu ayetler inmiş ama halen daha bir çalkanlık var. İnsanların böyle kabile hırsıyla çekişmeleri var. Abdullah bin Ubey bin Serul, münafık olmasına rağmen kabilesinde sözü geçen, kabilesinin liderliği, yani onun, o bayrağı çekse arkasından gidecekler var. Böyle bir pozisyonda. Ömer Radyalan'a diyor ki, gördün mü diyor ey Ömer, şayet o zamanda bunların cezasını verseydim, yani Abdullah bin Ubey bin Selul'un yani kellesini alsaydın bir nevi veya e, böyle üstüne gitseydim harp seviyesine gelseydi bu iş, o zaman insanlardan, e, Müslümanlardan pek çok kimsenin kanı akacaktı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birbirlerinin kanı ak akıtacaklardı. Ama diyor, bak diyor sabrettik ne oldu diyor, insanlar onun peşinden giden, onu ona değer veren insanlar, Kendileri, Abdullah bin Ubey'in ne kadar adi bir adam olduğunu kendileri takdir etti ve hepsi ondan yüz çevirdi diyor. Olaylar sakinleştikten sonra. Bunu, evet şimdi hatırladım. Safir Rahman Mübarek Furi'nin e, o siyerinde Rahikul Mahdum, Türkçe tercümesi neydi adı? Bu hem Kuraba'dan da çıktı. En güzel örnek. Ha, en güzel örnek e, adıyla şey herhalde tercüme olarak orada da bulabilirsiniz bu rivayeti, bu lafızı. Orada aktarıyor. Yani meseleleri etraflı değerlendirmek, tedebbür ederek, olayların arkasını düşünerek. Yani zahiren baktığında bir münafık burada çirkin bir şey yapmış ve bazıları da onun safında. Kabile hamiyetiyle onun safında. İş Birbirlerine kanlarını dökecek seviye gelmiş. Döksene olur adam münafın safında diyebilirsin ama öyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslümanların kanları dökülecekti. Birbirlerinin kanını dökeceklerdi. Böyle bir fitnelerin önüne geçmek için e, bunlara dikkat etmek gerekiyor demek 12. ayet Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla da bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Allah Azze ve Celle burada işte o iftirada söylentilere karşılan sahabeleri eleştiriyor. Böyle demeleri gerekirdi ama bunu yapmadılar. Hasan el Basri dedi ki bu dört şahitlik etmedikçe, dört şahit şahitlik etmedikçe ve üzerine zinadan dolayı had cezası uygulanmadıkça konuşulmaması gereken bir meseledir demeliydiler. Yani Allah'ın hükmüne bak önceki ayetlerde geçti değil mi? Yani delil olmadıkça konuşmamalısın. Sen göz birisinin zina ettiğini görsen dahi, dört şahit olmadıkça bunu sağda solda dillendiremezsin. Falanca zinakardır diyemezsin. Dersen, ve bu kadıya arz olunursa, iftira cezası yersin, sopa yersin. Ensardan biri, diğer rivayette, Ebu Eyyub'un azatlısı, eflahtan gelen rivayette, Ebu Eyyub Radyalan'ın karısı ona, İnsanların Ayşe hakkında söylediklerini duyuyor musun diye sorunca Ebu Eyyub radyallah duydum ama hepsi yalan dedi ve sen olsan böyle bir şey yapar mıydın ey Umme Eyyub diye sordu. Umme Eyyub dedi ki vallahi yapmam. Ebu Eyyub dedi ki Ayşe radıyallahuha senden daha hayırlı ve daha temiz biridir. Hakkında söylenenler de yalan, iftira ve gerçek dışıdır. Bu konuda ayetler nazil olunca Allah Teala bu tür çirkin şeyleri uyduranlarda da zikretti ve bu ayetle diğer müminlerin de Ebu Eyyub ve karşısın dediği gibi demeleri gerektiğini ifade etti. Bunu İbn İsa'd Siyer'inde, Taberi, İbn Biatim, İbn Sakir tarihinde, Vakidi'l Mekazide, İbn Cerhâtül Bayr'de zikretmişlerdir. İsnadı hasendir. 13. ayet Onların da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. 14. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. İbn Abbas radıyallahu anh, Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı mahlukattan hiç kimse kendisi için faydalı bir şeye ve kendisini kötülükten koruyacak bir şeye ulaşamazdı demektir. 15. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızla geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz, küçük bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyüktür. Ayşe radyalarına da Valk yalan demektir. İbne bir Müleyke dedi ki, bu ifadenin ne anlama geldiğini en iyi kendisi bilir. Zira ayetler onun hakkında nazlı olmuştur. Yani Ayşe radialanlardan rivayet ettikten sonra bunu yeni Ayşe bilir diyor. Çünkü ayet onun hakkında nazlı oldu. Mücät dedi ki, İz telakaw nehu kavli dilden dile dolaştırıyordunuz demektir. Ebu R.A. o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiş. Muhakkak ki kul ne olduğunu bilmediği bir söz söyler de bu yüzden cehennemde doğu ile batı arasından uzak bir yere düşer. Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani burada ne olduğunu bilmediği bir söz yani cehalet maziret değil mi e, diye şey yapanlar oluyor burada. Yani bu hadisi e, bu koyunuyla ele alanlar oluyor. Burada ne olduğunu bilmediği söz derken... E, bu Türkçe'ye tercüme edilirken ne olduğunu bilmediği diye tercüme edilmek zorunda. Yani karşılığı böyle verilmek zorunda. Arapça ifadesinde ma yetebeyyenu ma piha ifadesi geçer. Yani ucunun nereye varacağını bilemediği sözlemektir. Yoksa bu ilimle alakalı bir kısım değil. Söylediği sözün kötü olduğunu bilir de bundan dolayı başına ne gelecek onu bilemez. Yani insanlar bazı şeyleri küçümser bazı olaylar aslında büyük işler yapmışlardır, büyük hadiseler çevirmişlerdir de bunu e, önemsiz bir şey zanneder. Fakat bundan dolayı Doğu ile Batı'dan uzak bir yere, cenneme düşer. Yani hadiste bahsedilen şey bu. E, bazı insanlar bazı şeyleri küçümsüyorlar. Yani e, burada da bu sahabeler, yani bu konuda işte dört şahit getirmeden böyle bir iftirayı, dillerine dolamayı, yani herkes konuşuyor diye çok önemsememişler. Ve Allah Azze ve Celle bu ayetiyle onları ciddi bir şekilde kınamıştır. Evet. Yani bu meseleler yani meşhur bir fıkra var Nasreddin Hoca'nın. Diyorlar ki hoca dün diyor gece sizin evden bayağı katırtı kütürtüler geldi. Sesler gürültüler geldi. Ya hiç sorma diyor. Hanımla biraz tartıştık. Derken hanım benim cübbeye bir tekme vurdu, cübbe merdivenlerden yuvarlandı. Hoca demişler, yapma yani merdivenden cübbe yuvarlanınca böyle bir ses çıkar mı? Ya anlasana işte, içinde ben de vardım. Yani <gülüyor> insanın küçümsediği şeylerde e, olayı böyle basitleştirerek aslında büyük şeyler vardır, basitleştirerek anlatır, küçültür. Buradaki cürüm, yani buna benzer, yani bu sadece ilk hadisesi ile alakalı değil bu ayetteki. Çünkü lafzın umumu pek çok şeyi içerir. İnsanlar bir şeyler yapıyorlar. Büyük büyük laflar konuşuyorlar sağda solda. İlimli ilimsiz. Şimdi ilimli olsa ilim sahibi olması bazı yerlerde her yerde konuşmasını gerektirmez. Yani ilmi her yerde söylemeyi gerektirmez. Yani ilim üzere olması, deli üzere olarak söylemesi de şey değil. Hadis söylüyor olabilirsin. Ama her yerde söylemen uygun olmayabilir. Bazı yerlerde, bazı şeyler fitneye sebebiyet verebilir. İlim, basiretle beraber olmalı. Bir de cahiller, cahilce konuşur, fetva vermeye kalkar. Yani fetva verenler oluyor. Daha önce mesela burada... E, şu an dernekçilerin safında olan biriler var biliyorsunuz. Bunların ayakları kaymaya başladığı zaman, şimdi 35 senedir şeytanla biz mücadele ediyoruz. Yani artık düşmanımızı hangi kapılardan geleceğini tanıyoruz yavaş yavaş. Yoksa kimsenin kalbini bilmiyoruz biz. Ama şeytan hangi kapılardan gelecek artık zamanla bunları tartmaya başladık yani. Nerelerden, hangi kapılardan gelirler? Buna fıkhi mesele karışıyor, menheci mesele karışıyor, akidevi mesele karışıyor. Pek çok olay giriyor. Adamın akidesi bozuluyor, edeple ilgili meselede e, yalpalamaya başlıyor. Edepsizlikler yapmaya başlıyor. Edebi ihlal ediyor. Bununla, bu sınıfda kalmıyor. Ondan sonra fıkhi meselelerde, ameli meselelerde fetva vermeye kalkıyor ilimsiz bir şekilde. Daha önce buradan ayrılan o dernekçilere e, sıvanan kimseler, işte kadının mahremsiz olarak seferlere çıkabileceğini, başka bir erkeğin onu götürebileceğini veya mahremsiz yolcular çıkabileceğini böyle kendiliklerinden böyle karar vermeye başlamışlardı biliyorsunuz. Bunlar bu sınırda kalmadı. Akidevi menheci meseleler konuşulmaya başlandı. Yani sadece e, helal haram fetvasında da kalmadı. İmana, küfre, bidate, sünnete böyle genel içerikli meselelere fetva verme seviyesine geldi ve bu arkadaşlar ayakları kaydı gitti. Neden ayakları kaydı gitti? Çünkü ilk başlarda bu tür kaymalar teşhis edildiğinde, görüldüğünde biz dedik ki bunlarla irtibatı kesin ki hem bu kardeş kendine bir çeki düzen versin, haddini bilsin, daha ileri boyutta helak olmasın. Kesin alakayı. Konuşmayın. Yani nebevi, menhecin gerektirdiği şey bu. Aa olur mu? O niye yanlış olsun? Yani niye menheci bozuk olsun? Niye şöyle olsun? O iyi bir insan. Öyle salih, böyle salih. Yahu kardeşim siz Selef'in kimlerden teberri ettiğini bilmiyor musunuz yani? Selef'in teberri ettiği kimseler fasık, facir kimseler miydi? Yahudiye Hristiyan'a yapmadıkları teberriyi Müslüman kardeşlerine yapıyorlardı. Mümin kardeşlerine yapıyorlardı. Neden yapıyorlardı? Mesela K. bin Malik meselesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sürgün ettiği Sabgiyel Eslemi. Ali radıyallahu anh'ın paylayıp azarladığı İbnül Ya yani Bunlar ne yapıyorlardı? Kendilerini ilgilendirmeyen meselelere giriyorlardı. Yoksa amel eden Kitap ve sünnet üzere amel eden, sayı sahi akide sahibi kimselerdi. Ama kendilerini ilgilendirmeyen konularda bazı sorular, gereksiz sorular, gereksiz izahlar diyelim. Bu tip şeylere girdiler ve bunların önlemleri sahabe tarafından böyle alındı. Nasıl alındı? Sabi-i e sopa vurdu, ondan sonra sürgün etti ve bunda kimse oturup konuşmasın. Oturup meclis kuracağı şeyler olmasın. Ta ki biz bundan iyice emin oluncaya kadar. Böyle önlemler aldı Ömer Ve müminlerde, Müslümanlarda Müslümanlar da buna riayet ettiler. Bu kimselerin e, sapıklıkları neşu nema bulmadan, yayılmadan tükendi, kurudu gitti. Bunun arkasından tabi neslinde bu tip şeyler oldu. Onlar da daha ağır, daha büyük e, yaralar, delikler açıldı. Şunlar bunlar oldu. İlerleyen zamanlara daha büyük. Bizim zamanımız da daha fena yani konuşulan meseleler, mutezili akidesi, cehmi akidesi, kaderi akidesi, cebri akidesi gibi büyük meseleler. Böyle meseleler gündeme geliyor da bunlara karşı uyarlığında, ya bundan ne var? Bu salih bir adam falan filan. Yani duygusal yaklaşımlarla sünnetin gerektirdiği tavır, kişi hatırına, dünya hatırına, bazen dünyalık, kardeşliği var, samimi ilişkisi var, Bundan vazgeçemiyor vesaire vesaire. Bazen dünyalından vazgeçemiyor. Yani ahir zamanda insanlar e, dinlerini dünya karşısında satacak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böylesi de var. Dünyeli, dünyalık e, şeyler için akidenin gereğinden taviz veren, dönem de var. Böylesi de var maalesef. Allah ayaklarımızı sabit kılsın, kalplerimizi <gülüyor> sabit kılsın. E, şimdi bu böyle yerinde durmadığı için gereken önlemler almadığı için Ha ne oluyor? Bunlar bir işte yeni bir fırka mı oluyor? Büyük dünya çapında etkisi olan bir şeyler mi oluyor? Böyle olmuyor da bu kardeşlerimize yazık oluyor yani. Kendilerini helak ediyorlar. Kendileriyle beraber başkalarını da helak ediyorlar. Cahilce fetva veriyorlar. Başkalarını da helak ediyorlar. İşte böyle şeyler nefretle karşılanır müminler katında. Allah Azze ve Celle'nin Mümin Suresi'nde buyurduğu gibi. Karşılanmalıdır. İman edenlerin tavrı bu olmalıdır. Heva ile hareketleri, delilsiz bir şekilde e, tahrif ve tahrip içeren bu gibi şeyleri böyle hareket edilmesi gerekir. Şimdi bazıları işte mesajlar atmış sağda solda işte bizim söylemediğimiz şeyler taşındı falan filan. Ya söylediğin şeyler bile taşınmadı. Sen buradaki kardeşlerine neden iftira atıyorsun ki yani? Söylediğin şeyler bile taşınmadı bana. Ben neden bahsettiğini bilmiyorum yani yazmış birisi. Ben neden bahsettiğini bilmiyorum. Bu olaylardan benim haberim yok. Ne konuştuysa benim haberim yok. Sen buradaki Müslümanlara niye böyle bir kötü zanına sahip oldun? Ve birilerini sen gammazlık yaptın, sen laf taşıdın diye şikayet edenler var. Kimse bana böyle bir şey yapmadı. Yapması gerekirdi ayrı mesele. Şimdi İbn-i Mesud olan münafıkların laflarını taşıdı Resulullah Resulü Vesselam. ayetinde bu konuda i̇bn Mesud hakkında en ufak bir kınama var mı? Allah'tan ve Rasulü'nde. Zeyd bin Erkam'a var mı? Yok. Niye yok? Çünkü onlar gerekeni yapmıştır. Nisa 83. ayetinde emredilen şeyi yapmışlardır. Güven veya korkuya dair bir haber işittiklerinde, onu yaymadan önce ne yapmaları lazım? Müminlerin emrine, ullemrine veya istimbat ehli olan alimlere getirmeleri gerekir. Ayet bunu emrediyor. Ama bizim kardeşlerimiz bu laf taşıma olur, gammazlık olur düşüncesiyle böyle bir şey bile yapmadılar. Peki sana böyle bir şeyler döndüğünü taşıyan kim acaba? O sana hangi yetkiyle sana taşıdı bu lafı? Benim senin bidatçı olduğumu söylediğimi sana kim taşıdı? Hangi yetkiyle taşıdı? Buna şeyi var mı yani? Bu caiz midir? Bu gammazlık değil mi? Asıl gammazlık bu. Sen asıl gammazlara itimat ediyorsun. Olması gereken şeyi yapıldığı için, yapıldığını zannettiğin için buna tepki gösteriyorsun. İşte bu da kalplerin dönmesinin, meseleleri e, ters yüz bir şekilde görmenin bir alameti. Yani şeytanın Müslümanlar arasında bu tür oyunlardan ümidi çok. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam haber verdiği gibi, şeytan belki tekrar işte putlara secdettirmekten ümidini kesmiştir bu ümmet hakkında ama aranızı böyle tahriş etmekten ümitlidir. Bu tahrişler nereye varıyor? Menheşlerin sapmasına, dinde vacip olan, icma edilmiş olan farzların iptal edilmesine, akide meselelerin iptaline, hakkın batıl görülmesine, sünnetin yanlış görülmesine, sünnete ittiba edenin kınanmasına, bunların üslutsuz görülmesine, kalplerin bu şekilde haktan iyice uzaklaşmasına sebebiyet veriyor bunlar. Evet, belki bunlar puta secde etmiyorlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirdiği e, hak dinden uzaklaştıklarını fark edemiyorlar. Farkında olmadan e, ciddi yırtıklar oluşuyor. Bunu belki küçük sanıyorlar. Basit bir şey sanıyorlar ama Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, bu öyle şeyler Allah katında büyüktür. Yani Müslümanların, yani Allah Azze ve Celle'nin hakkı olduğu gibi kullar üzerinde, kulların da kullar üzerinde hakkı vardır. Yani kul hakkı dediğimiz şeyler. Müslümanların birbirleri üzerindeki hakları. Bunlar arasında işte yöneticilerin tebaası üzerindeki hakkı, kadının kocası üzerindeki kocasının işte karısı üzerindeki, babanın evladı üzerindeki, evladın baba üzerindeki hakkı ve Müslümanların e, tevhid ehlinin birbirler üzerindeki hakları vesaire vesaire bizim gözetmemiz gereken çok şeyler var. Biz şeytana karşı uyanık olmazsak e, içerimizdeki yani bizim damarlarımızda dolaştığı bildirilen şeytan iblisle anlaşmalı bir hale gelirse bizi ele geçirirse, akıl ve delille hareketi e, bize unutturup da hislerin rehberliğinde hareket etmeye başlarsak biz daha çok hakları zayi ederiz. Yani Allah'ın hakkını, Resul'ünün bizim üzerimizdeki hakkını, sahabelerin hakkını, bu cemaatin hakkını, yani el cünnet ve vel cemaatin, tevhidin hakkını, birbirimizin hakkını, çok hakları zayi ederiz ve e, hayat bu dünya hayatından ibaret değil. Yani hepimizin gireceği bir kabir var, kabirde sorgulanacağı şeyler var. Sonra oradan yırtarsak eğer öbür tarafta daha ince hesaplarda bekliyor. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. 16. ayet onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymanız, yaymamız bize yakışmaz. Haşa bu büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? 17. Eğer iman edenlerseniz Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. 18. Ve Allah ayetlerinizi de açıklıyor. Allah çok iyi bilir. Hüküm ve hikmet sahiptir. Kapılar kapanmamış. İnsan hayatta olduğu sürece, can bedende olduğu sürece, tevbe kapısı kapanmadığı sürece bakın Allah Azze ve Celle böyle çirkin bir şey. Yani bu çirkin şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımı. insanların Allah Resulünden sonra en hayırlısı olan Ebu Bekir Radiyallahu kızı. Buna yapılan e, namus iftirası bu. Böyle bir şeyde yani büyük bir topluluk diliyle girmiş bu işin içerisine. Ve Allah Azze ve Celle kınadıktan sonra bir de açık kapı bırakıyor. Eğer iman edenlerseniz Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarıyor. Yani tevbe edeceksin, tevbe ıslah, başka ayetlerde belirtildiği gibi tevbe ıslah etmeyle beraber zikrediyor. Tevbe eden ve ıslah edenler diyor. Tevbe edeceksin, ıslah edeceksin. Bir daha buna benzer tunlardan da sakındırıyor Allah Azze ve Celle. Tamam bunu affediyorum ama bir daha sakın böyle bir şey girmeyin. Yani bu size büyük bir ibret olsun. Aynı şey tekrar etmesin. Kapıyı açıyor Allah Azze ve Celle. Yani tevbe kapısını kıyamet gününe kadar açmıştır. Can boğaza gelmedikçe, kırtlağa gelmedikçe insanlara tevbe imkanı hep vardır. Ama tevbe özel Yapılan işin büyüklüğü kadar zordur aynı zamanda. Yani böyle dille estağfurullah demekten ibaret değil. Yani dilinle işlediğini dilinle telafi edeceksin. Elinle işlediğini elinle telafi edeceksin. Ayağınla işlediğini ayağınla telafi edeceksin. Islah edeceksin. Ee, Allah'a yöneliş olacak. Bozduklarını yapıcı olacaksın. Yapacaksın yani. Kötülüklerin ardından iyilikler işleyeceksin. Ee, bununla beraber böyle bir durumda Allah Azze ve Celle elbette tevbe edenlere kapısı açıktır. Tevvap ve rahim olan olandır. Ee, yani Allah'tan böyle bir muafakiyet dileriz. Yani biz e, hataya düşmeyen, yanlış yapmayan kimseler değiliz. Bundan münezzeh olan kimseler değiliz. Hepimiz için geçerli bu durum. Bütün Ademoğulları hata edicidir. Hata edenlerin hayırlıları, Tevbe edenlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizi e, hata ettiğimizde tevbeye muvaffak kılsın. Yani e, bu bizim için büyük bir ümit kapısı. Yani biz hatadan madem uzak kalamıyoruz, bilerek yapmayalım bunu. Bunun için sakınırız. Ama bilmeden hatalarımız olabilir, fark etmeden hatalarımız olabilir, kastetmeden hatalarımız olabilir. Bunda da derhal Rabbimize tevbe edici, dönücü olmamız lazım. Kastlı bile yapsak, bazı şeyler kaslı da olabilir. kaslı bile yapsan yine dönüşü açık bırakıyor Allah Azze ve Celle kullarına. İmkan veriyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği imkanlardan biz gafiliz. Yani hepimiz okuyoruz, hadis kitaplarını okuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mesela her ezanla Kamet arasında müstecap dua vardır diyor değil mi? Düşünün. Yani günde beş sefer ezanla Kamet arası olsa, Günde beş tane buradan kaybediyoruz biz. Allah'a yalvaracağımız, dua edeceğimiz, bu dua istiğfar da olabilir, başka isteklerimiz de olabilir. Bugün mesela böyle bir şey yapmamışsak, Allah'a yönelmemişsek, dua etmemişsek beş tane aklımız gitti. Başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her gece için, her gündüz ve gece için, yani her 24 saat için Allah Azze ve Celle'nin her mümin kula müstecap bir duası vardır. Yani kabul edeceği bir duası vardır. Başka bir e, müjde bu konuyla ilgili, kişinin abdestli olarak yatması halinde, yatmadan önce e, Allah'tan istemesi, bu duanın makbul olması için bir sebep. Allah tarafından kabul edilmesi için bir sebep. Yani Allah Azze ve Celle bizim hayatta olduğumuz sürece bunun gibi pek çok imkanlar vermiştir. Bilenlere, okuyanlara, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuyanlara, bununla kalmayıp bunu amele geçirenlere, Kur'an'ı hatmedene müstecah bir dua var değil mi? Kur'an'ı hatmeden kimse için. Şimdi bir sürü fırsat var ama kim yapıyor? Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Bilmiyorum sizler ne kadar yapıyorsunuz da benim böyle atladığım çok hayırlar vardır yani şahsen. Dolayısıyla yani Allah Azze ve Celle'nin böyle açık kapılar bırakmış olması demek bizi bazı batıllara, bazı yanlışlara kesinlikle cesaretlendirmemeli. Şöyle düşünmemiz lazım. Acaba Allah Azze ve Celle böyle bir tevecü bizi muvaffak kılacak mı? Nasip edecek mi? O müstecap duasına beni kabul yani muvaffak kılacak mı? Nasip edecek mi? Çünkü ben bakıyorum dedim ya mesela bugün ezanla Kamet arası kabul edilecek dualar var. Beş taneydi. Ben bugün hatırlamıyorum. Kaçtı ya, yani, nasip olmamış bana demek. Yani böyle bir garantimiz yok ki. Yani nasip olacağı garantisi yok. Dolayısıyla günah işlemeye cesaret etmek, yani Allah affedicidir diye cesaret etmek bir ahmaklık. Allah'ın sana tevbeyi nasip edeceğini, muvaffak kılacağını bilmiyorsun çünkü. Bu yüzden biz anımızı, içinde bulunduğumuz anı fırsat bilmeliyiz. E bu konuda uyanık olmalıyız. Allah izin verirse bir sonraki derste, Nur Suresi 19. ayetiyle devam edeceğiz. Çirkin şeylerin yayılmasını arzu edenler başlığıyla bugünkü burada bırakalım. Subhaneke Allahümme bihamdike ve eşhedü en la ilah illallah tekelle şirke edek ve estağfuruke